95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Oya Başa teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bildiğiniz gibi dört e, haftadır, bu hafta dördüncü hafta oluyor. E, 1972'nin özellikle Stockholm e, İnsan Çevresi Konferansı'nın ve 1972'deki e, çevre hareketinin, uluslararası çevre politikalarının ve yeşil siyasetin başlangıcını, miladını teşkil eden olayların... 50. yılını e, konuşuyoruz. Bugün dördüncü e, hafta ve bu hafta bir konumuz var. E, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve programcımız Profesör Doktor Semra Cirit Mazlum. Semra hoş geldin. Günaydın. Yıldız, günaydın. Merhabalar. Günaydın. Merhaba Emir. Semra Cirit. Cayı... E, tabii Açık Yeşil'de e, vefalarca konuk etmiştik ama özellikle bir tanesini hatırlatayım. Bundan 10 yıl önce Rio artı 20 üzerine konuşmuştuk Semra ile. Şimdi de Stockholm artı 50 üzerine konuşacağız. Stockholm e, dünyanın ilk e, işte insan, Büyük Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı'ydı ve aslında pek çok şeyin başlangıcıydı. Şimdi ben lafı uzatmadan direkt Semra sözü vereyim. Neydi Stockholm, ne, nedir önemi ve neden hala bugün Stockholm'u konuşuyoruz? Ben de şeyi hatırlatayım. Semrin Hacerit Mazlum açık gazetede de, e, uzun süre programda yaptı bizim için. Evet. Evet e, haklısınız. E, yıl dönümlerinde e, şey yapıyoruz. Son zamanlarda buluşuyoruz. E, Rio Artı 20 e, belki Stockholm'le karşılaştırılabilecek kadar dar kapsamlı bir e, konferanstı. Hani, e, Rio Artı 20'nin izleri... E, Birkaç kurumsal değişiklik ve yeni e, süreçlerin başlatılması dışında çok büyük bir etki yaratmadı uluslararası çevre politikasında. E, bunun aksine e, Stockholm Konferansı, bundan 50 sene önce e, toplanmış olan konferans, bugün e, hala içinde e, faaliyet yürütülen çevre kurumların ortaya çıkmasına, bugün hala küresel çevre politikasını konuşurken, tartışırken, referansımız olan çerçevenin ortaya çıkmasına kaynaklık etti. Yani yalnızca bu açıdan bile çok önemli Stockholm Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi konferansı. Tabii konferans geçen haftada konuştuğumuz gibi ümit. Aslında o dönemde oluşmakta olan bu çevreye dönük uluslararası alanda... Özellikle de Birleşmiş Milletler Sistemi içinde çevreye dönük ortaya çıkmakta olan ilginin bir ne diyelim hani kristalize olmuş o bir çerçevesini oluşturmuş basamağı. Biz bir dönüm noktası olarak kabul ediyoruz. Su konferansını fakat içinden çıktığı koşullarda konferansın kavramsal çerçevesini, düşünsel atmosferini, belirleyen koşullarda o dönemki tartışmaları yansıtıyor aslında. Ee, hani biz genellikle e, büyümenin sınırları raporu 1972'de e, Roma Kulübü'nün e, hazırlanmasını sağladı. E, büyümenin sınırları raporu ekseninde konuşuyoruz Stockholm Konferansı'nı. Fakat onun dışında da konferanstaki tartışmaları besleyen, şekillendiren e, gelişmeler var o dönemde. Bunların hepsinin bir şekilde gelip, konferans çıktılarına yansıdığını görüyoruz. Dilerseniz önce çok kısaca Stockholm konferansının çıktılarını sayalım. Ondan sonra neden önemli olduğu üstünde duralım. Evet, zaten, zaten dinleyicilerimiz biliyorlardır bunu ama tekrar etmekte sakınca yok sanırım. Öncelikle bir deklarasyon var. Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi deklarasyonu. Bu deklarasyonlar konferansın Hukuki bağlayıcılıkları olmamakla birlikte biliyoruz ki Stokholm'den bu yana ardından Rio Konferansında da 1992'de e, Uluslararası Çevre Politikasını ve Uluslararası Çevre Hukukunu şekillendirmekte çok önemli bir rol oynadılar. Çünkü bu Deklarasyonların içinde e, formüle edilen e, yumuşak hukuk belgesi olarak diyelim, hani, e, şey e, çerçevelenen bu ilkeler. Devletler arası ilişkileri yani çevre konusunda devletlerin birbirleriyle ilişkilerini ve hatta giderek devletlerin yurttaşlara karşı çevresel sorumluluğunu e, belirleyen, yönlendiren bir etki kazandılar e, bu dönem boyunca. Stockholm Deklarasyonu'ndaki bazı ilkeler de daha sonra e, kodifiye edildiği uluslararası antlaşmaların içine e, dahil oldular ve dolayısıyla aslında bağlayıcı hale e, gelmiş oldular. İkinci çıktısı bir eylem planı. Bu eylem planı da 1970'lerde bilimsel, elimizdeki bilimsel bilgiler, insan-çevre ilişkisine, insan-doğa ilişkisine ve yeryüzünün ekolojik dengesine dair bildiklerimiz, o dönemki kavrayışımızı yansıtacak ölçüde genel olarak bir sorun tanımlaması, küresel düzeydeki çevre sorunlarının, ve çevre değişiminin yönüne ilişkin bir tanımlama ve bunların hepsine dair bir eylem e, yol haritası e, ortaya koyuyordu. Bu açıdan da önemli ve bu eylem planında e, ele alınmış olan sorunlar ve bu sorunlara dair çözümler daha sonra e, büyük ölçüde gene ulusal anlaşmalarla başka e, kurumsal e, girişimlerle hayata geçirildi aslında. Yani şunu demek istiyorum hem deklarasyonda hem de eylem planında aslında sonuç doğuran çıktılar bunlar. yani Bir konferansta konuşulup tartışılıp orada bırakılmış şeyler değil, çıktılar kararlar değil. Hayata geçirildi bunların önemli bir kısmı. Tabii hani hayata geçirilmiş olması küresel, çevresel değişim üzerinde nasıl bir etki yarattı, çevre krizini önledi mi? Orada yanıtımız pek olumlu olmasa da ee, hani output açısından diyelim, konferansın somut çıktıları açısından bir yine başarı olarak görülebilir e, Stockholm e, konferansı. E, üçüncü çıktısı, çevrenin e, uluslararası alanda kurumsallaşması daha doğrusu Birleşmiş Milletler Sistemi içinde kurumsallaşması e, anlamına geliyor. E, Birleşmiş Milletler Çevre Programı e, kuruldu, konferansta alınan bir e, kararla. Bu e, Yalnızca Unep'in Birleşmiş Milletler Çevre Programının kurulması değil, onun işleyişine dair teşkilatlanma yapısı, işte mali kaynaklar, görev çerçevesi de bu kararla belirlenmiştir. Ee, Özel özellikle... bir anlamda, bir anlamda çevre rejimlerinin kurulması da diyebilir miyiz? Ee, Stokholm bu üç çıktısı birlikte sonraki çevre rejimlerini tetikliyor, etkiliyor. Fakat şeyin hani UNEP'in Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın bir çıpa olarak Birleşmiş Milletler Sistemi içinde kurulması kendi başına önemli. Hani UNEP'i de bir şey gibi bir çevre rejimi gibi tabii ele alabiliriz. Yapılan görev tanımı, UNEP için yapılan görev tanımı itibariyle bakıldığında hani çevresel bilginin üretilmesi güvenilir, politika yapım sürecini etkileyecek onu destekleyecek ve küresel çevresel değişimi izleyecek bir çevresel bilgi üretme paylaşma sisteminin rejiminin kurulduğunu UNEP'le söyleyebiliriz. UNEP'in özellikle Afrika'da kurulması yani Birleşmiş Milletler Teşkilatları'nın birimlerinin kurumlarının olduğu geleneksel bölgelerde değil Afrika'da kurulması kendi başına çok önemli, çok anlamlı bir şey. Ee, pek çok ülke e, UNEP'e ev sahipliği yapmak için teklifte bulunmasına rağmen e, hem şeyde UNEP'in nerede kurulacağı daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kararlaştırıldı e, şeyde değil Stockholm'da değil. E, oradaki tartışmalara bakıldığında da e, böyle bir sorunu bu yeni küresel sorunu insanın durumu hakkında yani Stockholm'ün e, bakış açısıyla değerlendirirsek Afrika'da kurulmasını, üçüncü dünyada o, o dönemki terimlerle 3. dünyada kurulmasını çok önemli olduğuna karar veriyorlar. Ee, Bir an anlamda aslında e, çevre sorunlarını doğrudan doğruya gelişme ile yoksullukla ba <gülüyor> bağlantılandırmak anlamında geliyor herhalde. Bu. Evet, hem o anlama geliyor hem de e, o dönemde hani konferansa dönük tavır gelişme. Üçüncü Dünya'dan diyelim, yoksul ülkelerden, Stokholm'un o kavramsal çerçevesine dönük bir tepki de var biliyorsun. Hani o, o açıdan da şeyin bu yeni dünyanın yeni gündeminin bu ülkelerce benimsenmesi, sahiplenilmesine de bir şey o, vesile olarak görülüyor diyelim. Avrupa'da, Amerika'da değil de gelişmiş kuzeyde değil de bir Güney ülkesinde kurulmasının UNEP'in bu da önemli bir şey. Onun yanında işte şey var, dünya çevre günü. Onu artık hepimiz biliyoruz. Böyle bir şey var, sonucu var Stockholm konferansının. Fakat gene söylemeye çalıştığım gibi bunlar kendi başına çıktılar olarak kalmıyor. Hepsinin bir sürekliliğinin olduğunu, konferansın ardından, konferansın çıktıklarının içinde gerçekleştirilmesi öngörülen e, girişimlerin, uluslararası işbirliğinin, çevre çok taraflılığının diyebiliriz belki de, e, gereklerinin yavaş yavaş e, yerine getirilmeye başlandığını görüyoruz. Peki, ee, e, e, tamam buyurun, devam edin. E, Hani Belki şu, e, son olarak Stockholm'ın önemiyle ilgili. Bugün aslında çevre politikası analizi yaparken, değerlendirirken, tartışırken, karşılaştırırken kullandığımız pek çok terimin Stockholm Konferansından kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Elbette hani tek başına Stockholm'un içinde gerçekleşmedi, Stockholm'un çevresinde toplumsal hareketler, bilimsel yayınlar, devletlerin çevre konusundaki işte kurumsallaşmaya dönük ilk adımları, ilk çevre mevzuatı Stockholm'den önce Amerika'da ortaya çıkmıştı, İngiltere'de bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmıştı. Ee, hani şey olduğunu, e, Nüven'in tek başına Stockholm olduğunu söyleyemeyiz ama e, derli toplu bir araç seti de, çevre tartışmalarında bir araç seti de e, sağladı bize e, Stockholm Konferansı. Hani bunların politika diline girmesine, devletleri etkileyici. E, ulusal düzeyde kendi politikalarını yaparken referans alacakları bir şey e, araç seti de e, sunduğunu söylememiz lazım. Yani bu e, gezeg gezegensel sınırlar kavramı örneğin, hani bu şeyin Stokholm'de e, yeryüzünün sınırları e, ekolojik sınırlar şeklinde tam da bugün konuştuğumuz gibi. Örneğin Avrupa Birliği'nin e, son iki çevre eylem programının çerçevesini oluşturan o gezegenin sınırları içinde iyi yaşama fikri aslında Stockholm Konferansı'nın da genel çerçevesiydi diyebiliriz. Böyle çok büyük bir yenilik sanki o dönemden bu yana olmamış. Biz aynı yerde aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Sisi de yaşıyor insan bazen. Peki ben de bir şey söyleyeyim Selim Hanım hemen aradan. Yani bu Stockholm Konferansı'ndan sonra geleceğe yönelik. Şimdi önümüzde COP27 var Mısır'da yapılacak ve Mısır'ın hem çeşitli konularda çevre dostu pek bir yönetimi olduğu söylenemez. Hem de bu çevre konusundaki yani iklim konusunda da çok ciddi şekilde problemleri olan Putin'le de veya yani Rusya'yla da yakın dost olduğu işte hatta savaşa gidebilecek kadar da ciddi Eritre vesaire üzerinde çok ciddi problemleri yaşayan bir ülke olduğunu biliyoruz. Bu iklim zirvesi nereye gidebilir? COP 27. Biraz da bir iki cümleyle de ona bakabilir miyiz? Evet, tabii Ömer Bey çok haklısınız. Bu iki, gelecek iki konferansın, hani Birleşmiş Milletler bölgeleri dolayısıyla. Birisi Afrika'da birisi de Asya'da ardından da Birleş Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılması kararlaştırıldı biliyorsunuz. O evet. anda zaten bu sorduğunuz kaygıyı ben de taşımıştım. Hani yine siz de çok iyi biliyorsunuz ki evsel bir ülkelerin konuya yaklaşımı kopların hani gündemini çok belirleyemese bile etkiliyor. Çünkü bütün taraf devletlerin uzlaştığı bir gündemle şeyin konuların tartışılması gerekiyor başlıkların. Fakat Mısır gibi hem kendisinin çevre işbirliği konusundaki tavrını genel olarak bildiğimiz hem de iklim müzakerelerinde içinde olduğu gruplar dolayısıyla şimdiye kadar aldığı tavrı bildiğimiz bir ülkenin bu çok kritik aşamada özellikle kayıp ve zarar konusunun Hani Glasgow'da e, beklenen sonuca ulaşamadı e, kırılgan ülkeler. E, hani böyle bir konunun da konuşulacağı bir konferans ev sahipliği yapması kaygı uyandırıyor gerçekten. E, hani bu, Glasgow'daki sonuçlar e, ne kadar etkili olacak bilmesek de e, İngiltere'nin işte konferans başkanlığının e, o şekilde e, çerçevelenmesi, işte kömürün, e, fosil yakıtların Başlayacak konu haline gelmesinde çok önemli bir rolü vardı. Mısır'ın böyle bir önderlik, hani düşünsel önderlik ya da işbirliğini yönünü olumlu ve gerekli tarafa doğru döndürebilecek bir önderlik yapabileceğinden ben de endişe duyuyorum. Bunu tabi o içinde bulunduğu müzakere grupları da şey yapacaktır, etkileyecektir Mısır'ın nasıl davranacağını. O yüzden pek şey iyimser olmadığımı söyleyebilirim. Stokholm'a geri dönersek bir e, herhalde bir 7-8 dakikamız kaldı. E, biraz maddeler üzerinden belki gidip e, özellikle bu Stockholm Deklarasyonu ile ilk kez karşımıza çıkan kavramlar işte sürdürülebilirlik gibi gelecek kuşaklar gibi işte gezegenin taşıma kapasitesi e, ya da, ya da kendi yenileme kapasitesi gibi e, hatta e, bütün bu e, gelişmekte olan ülkelere. E, Finansal ve teknolojik şey, destek gibi bütün bu aslında senelerdir konuştuğumuz konular hep Stockholm'da var. Bunların bugünü nasıl etkilediğinden ve bunların aslında nasıl dönüştüğünden bugüne kadar biraz bahsedebilir miyiz? Evet haklısın Ümit. Deklarasyonun önemini dikkat çekerken aslında bunu söylemeye çalışıyordum. 21 ilkesi var Stockholm deklarasyonunun. Bu ilkelerin büyük bir çoğunluğu daha sonra 1992'de Rio konferansında biraz daha gelişmiş olarak yer buldular. Rio deklarasyonunda başka şeyler de eklendi, ilkeler de eklendi. Çevresel etki değerlendirmesi, çevre hakkının prosedürel koşulları, bilgi edinme hakkı, katılım hakkı, başvuru hakkı gibi. Ama hani vakit dolayısıyla hızlıca şeyde Stockholm ilkelerine bakarsak çevre hakkı birinci ilkesi, Stockholm Deklarasyonunun deklarasyon bir insan çevresi hakkı pardon insanların çevre hakkının tartışılması şeyini fikrini aslında kendinden önceki süreçten alıyor. Fakat şeyde Stockholm hazırlıkları boyunca o dört sene boyunca devletlerin önemli bir kısmının aslında çevrenin insan hakkı olarak tanınması konusunda istekli olduklarını, gönüllü olduklarını görüyoruz. Fakat bazı devletlerin bugün de hala aynı tavrı sürdüren bazı devletlerin çekimsel yaklaşımı ya da gönülsüzlüğü nedeniyle daha güçlü bir şekilde şeye giremediğini, deklarasyona giremediğini e, biliyoruz. Fakat çok önemli bir etkisi oluyor. O birinci ilkenin, e, in, çevrenin bir insan hakkı olduğunu belirten ilkenin, bir hani çevre anayasacılığı diye de adlandırdığımız daha sonraki süreçte, pek çok ülkenin e, anayasalarına çevre hakkının, Türkiye'nin anayasasında da dahil olmak üzere e, girdiğini e, görüyoruz. E, diğer bir ilke... E, devletlerin çevre konusundaki sorumluluklarına dair. Bu da 21. ilkesi Stockholm Deklarasyonu'nun. Bu ilkede en fazla, bütün hazırlık boyunca en fazla tartışmaya konu olan yanıydı deklarasyonun. Diyor ki ilke devletlerin, işte Birleşmiş Milletler şartına da referansta bulunarak, kendi sınırları içindeki doğal kaynaklar üzerinde egemenlik hakları tam egemenlik hakları söz konusudur kendi politikaları doğrultusunda bu kaynakları kullanabilirler kaynak teriminin kullanıldığını da yani altını çizerek belirtmek lazım. <gülüyor> Fakat bu kaynakları kullanırken ya da kendi sınırları içinde faaliyette bulunurken devletler sınırları dışında ya da başka ülkelerde. Çevreye zarar vermeme sorumluluğuna sahiplerdir. Zarar vermeme ilkesi diyoruz kısaca bu ilkeye. Bunun konferansın toplanma nedenine de bağlı olarak ondan da aslında etkilenerek genel çerçevesini deklarasyonun genel çerçevesini Stockholm'ün genel şeyini, sonuçlarını belirlediğini söylemek mümkün. Bu ilke daha sonra başka uluslararası anlaşmalarda da yer buldu. Devletlerin zarar vermeme sorumluluğu, kendi sınırları dışında çevreye zarar vermeme sorumluluğu bir ölçüde bağlayıcılık kazandı diğer anlaşmalarla. Fakat uluslararası çevre hukukunun ilkelerinden biri haline geldiği konusunda hukukçular arasında tartışma sürüyor hala bazı hukukcular bunun bir temin hukuku e, gücü kazandığını söylemekle birlikte e, hani tam bir çevre hukuku ilkesidir e, demek konusunda şeyimiz var hala e, e, hani sorularımız e, devam ediyor dediğim gibi diğer ilke e, hani epeyce bir şey ilkenin kavramının çıktığını görüyoruz deklarasyondan diğeri gelişmekte olan ülkelere yoksul ülkelere çevre konusunda yardım destek sağlanması destek fikri zaten bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor ama Stockholm'ün hani bugüne mirası diyelim bunun ek olması yani hali hazır gelişme yardımlarının dışında onlara ek olarak çevre konusunda mali ve teknolojik teknik destek sağlanması gelişmekte olan ülkelere bunu biz iklim müzakerelerinden sürekli izliyoruz bu tartışmayı yapıyoruz ee, elimizdeki rakamlar e, uluslararası çevre e, desteklerinin miktarı, veriliş biçimi ek olmaktan çıkıp aslında yardımların tümüyle oraya dönmüş olduğunu e, gösteriyor bize ama e, şeyin kavramın tartışmasının Stockholm'da başlamış olduğunu e, söyleyebiliriz. Bunun e, somut şeylerinden birisi, ilk örneklerinden bir tanesi arkasında Stockholm sonrası yıllarda yapılan işte anlaşmalarda ilkin şeyde Montevideo e, protokolünde ozon tabakasının e, korunmasına dair rejimin içinde açıkça o şey olmuş olması e, formüle edilmiş olması. E, bunun yanında e, kirleten öder ilkesinin de Stockholm'den çıktığı e, söyleniyor. yazılıyor genellikleri literatürde ama e, kirleten öder ilkesinin böyle çok güçlü bir şekilde şeyde olmadığını, deklarasyonda olmadığını görüyoruz. Eylem planındaki şeyler de var, değerlendirmeler de var. Daha sonra kirleten öder ilkesi daha sonra aslında bakılırsa OECD'nin Avrupa bölgesinde bu konuyu ilerletmesi üzerine hem Avrupalaşmış hem uluslararasılaşmıştır demek mümkün. Kirleten öder ilkesini daha fazla devletler arası bir konu olarak görüyoruz. Konferansı ve deklarasyonu. Bu bağlamda yine bilgi verme sorumluluğu şeye giremeyen, stokom deklarasyonuna giremeyen devletlerin birbirlerine olası çevresel zararlar, riskler konusunda önceden haber verme sorumluluğu konusu var. Ön bilgilendirme, daha sonra uluslararası antlaşmalarla, Rotterdam konvansiyonuyla örneğin düzenlenmiş olan, belli bir soruna özgü olarak düzenlenmiş olan konu aslında bütün tartışmalara rağmen şeyden çıkıyor, deklarasyon taslaklarından çıkarılıyor. Fakat 1986'ya geldiğimizde Çernobil kazasından sonra bu konuda bir şey yapılmak zorunda kalıyor. Düzenlenme yapılmak zorunda kalınıyor. Hani Senin de dediğin gibi aslında neredeyse her konunun Stockholm'da ve deklarasyonda yer bulduğunu görüyoruz. İklim konusu yok şeyde e, Stockholm sırasında çünkü o dönemde daha e, çok fazla iklim değişikliği konusunda politikayı yönlendirebilecek ölçüde e, şeyler bilimsel çalışmalar bir e, diyelim hani bilgi topluluğu bir epistemik topluluk ortaya çıkmamış olduğu için henüz henüz bir de konsensüse ulaşılmış değildi tabi o zaman e, buzul devrimi geliyor gibi e, bir tartışma bile vardı hatta <Gülüyor> 1970 gibi fosil yakıtlar konusu konuşuluyor ama daha fazla da kirlilik üzerinden e, hani 70'ler bütün dünyada hava kirliliği soru, sorunu çok önde olduğu için hava kirliliği üzerinden konuşuluyor ve yenilenemez kaynaklardan birisi olarak değerlendirilip onların kullanılmasına il, ilişkin bazı kurallar yani onların da ne diyelim tasarruflu tükenmemesi evet e, o şekilde bir çerçeve kurulmuş o da e, çok ilginç o, o dönemde Yine Stockholm deklarasyonun en güçlü olduğu yönlerden birisi barış, çevre ve barış arasındaki ilişki. Hatta nükleer silahlar meselesi değil mi? Evet, şey, deklarasyonun son maddesi de onunla ilgili. Nükleer silahlanmanın durdurulması, silahla, silahsızlanma çağrısı yapıyor deklarasyon. Yani ben bu açıdan da önemsiyorum Stockholm'ü. Çünkü o dönemin bütün hani dünyanın tartıştığı önünde olan sorunların hepsi yirmiş durumda konferans gündemine ve sonuçlarına hani, güçlü bir şekilde bunu dile getiriyor. Aslında oradan daha şey daha sert bütün hani devletleri yönlendirebilecek bir ilke çıkarmaya çalışıyor bazı ülkeler. Fakat bazılarının isteksizliği nedeniyle bu haliyle ancak. Deklarasyonda yer bulabiliyor. Onun şey diyorlar. Hani devam eden bir şey var. Nükleer silahsızlanma müzakereleri e, süreci var. Orada el alınması lazım bu konuda. Evet. E, fakat yine de böyle girmiş olması e, çok önemli. E, evet. süremiz... Ma maalesef süremizi bitirdik e, hocam. E, şey e, Yani çok tam da e, heyecanlı yerinde kaldık ama e, saat on bire e geldi isterseniz burada keselim. Ee, şu cümleyle belki bitirebiliriz. Bu deklarasyonu uygulasak yetermiş galiba. Öyle anlaşılıyor. Evet, 50 bugün, senedir. Evet bugün o, o, konuştuğumuz pek çok sorunu konuşmak durumunda kalmayacak. Evet. evet. Çok teşekkürler. Semra Celik Mazlum Marmara Üniversitesi'nden bugün konuğumuz oldu ve Stockholm'u ve 1972'nin 50. yılını konuşmaya devam ediyoruz. Çok, Çok teşekkürler, teşekkürler katıldığınız için. Yani, ee, teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.